tabilden sonra. Geride bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erjuman Gülçal. mi no del viento vuela en tu armonía con amor que la mende todo la de tanio. a tu con puro pelliar me tu canto su honda jovial a penas dorado. Guitarra, guitarra criosa, dile que el mío es el, el santo. que fantará don de su rojo hay doce estrellas que mueren cuando se duerver sus ojos y hará mi clamor tu penacho solano va remolcando mi herencia por rutas marchita envolvando noble y florida caza y belleza cía hoy brotan de tu en corazón es que tienen fuera de un tiempo gaucho olvidado cuando se eleva tu como si aquel la vida Y aves te tienen tu cuerda caricias de dulces de la renegrita como ave azul sin sinamarras así es mi crioza grita Sevgili dostlar, bugün de Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Barış Demirel programın yayınında bana destek veriyor. Programa Arjantin'den bir sesle başladık. Carlos Gardel söyledi, gitara gitara miya. Gardel 11 Aralık 1890'da dünyaya gelmiş ve onun doğduğu günü olan 11 Aralık günü her yıl dünya tango günü olarak kutlanıyor. Geçen yıl o günlerde bir tango müziği programı yapmayı planlamıştım ama olmadı. Ama sevenleri için her gün tango günüdür diye düşünüyorum ve bugün tango müzikleri dinletmek ve tangoya dair kafamdaki sorulara yanıt aramak istiyorum. Stüdyoda uzun yıllarını tango müziğine adamış konuklarım var. E, Tangesta grubunun ilk albümü Tango Eros de İstanbul yani İstanbul tangocuları 2017'de Türkiye'de yayınlandı. E, sevgili arkadaşım Ortaç Aydınoğlu'nun yaklaşık 16 yıl tango ile süren bir yolculuğun elle tutulur ilk de diyebiliriz. Grubun temelleri 6 yıl önce atıldı. Bugün stüdyo konuklarım, e, grubun üyeleri sevgili Ortaç Aydınoğlu, sevgili Baturay Yarkın, sevgili Cenk Atasoy ve e, sevgili Aydın Balpınar. E, programda zamanımız el verdi. ölçüde tango müziğini, grubun bu albüme uzanan tangoyla yolculuğunun hikayesini konuşup albümden kayıtlar dinletmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, tango, müzik ve dansı harmanlayan bir sanat performansı. Dansını çok bilmiyorum ama yani izledim ve takipçisiyim diyemem ama çocukluğumdan beri tango müziğinin büyülü ezgilerini dinliyorum. Belki birçoğumuz gibi Türkçe tangoları dinlemekle işe başladım. Sonra Dünya'dan Ustaları dinledim. İşte Astor Piazzola ilk aklıma gelen isim. Daha sonraki yıllarda Gardel'in sesiyle tanıştım. İşte olağanüstü sesi ve Astor Piazzola'nın bandosu, bandiyonuyla özdeşleşen bir müzik. Kısaca tangonun Arjantin'e ve oradan da dünyaya yayılan yolculuğundan biraz bahseder misin Ortaş? Bir de senin tangoyla tanışman ve işte bugüne kadar neler yaptığına dair dinleyicilerimize... Merhabalar öncelikle benim de tango ile tanışmam tabii Türkçe tangolarla oldu esasında. Aha. Evde aile içerisinde eski nostaljik Türkçe tangoların dinlenmesi ilk bize tango Aha. izlerini bırakmaya başladı. Profesyonel müzisyen olduktan sonra ise yine senin gibi biz de piyazola ile esasında tangonun derinlerine doğru yol almaya başladık. İlk tanıştığımız astro piyazola oldu. Ondan sonra biraz daha irdeledikçe tangonun daha kökenine doğru inmeye e, başladık. E, o zaman daha e, diğer tango müzisyenleriyle de tanışma şansımız oldu. Tanışmadan kastım tabii. Hı -hı. Kayıtları dinleyerek e, onları onlardan haberdar olmak vesilesiyle. Hı -hı. Daha sonra ben zaten akordiyon çalıyordum. İster istemez o müziğe de bir e, eğilim oluyor. Ondan sonra biraz daha tabii gönlümü kazanınca tango Hı -hı. biraz daha ağırlık vermeye başladık. Sonra... ...işte Buenos Aires'e kadar varan bir e, serüvenin içinde buluverdim ben kendimi. Bir de Hollanda hikayem var sanıyorum değil mi? Evet, tango ilk eğitim, için. eğitim almak hı hı. için önce Hollanda'ya gittim. Bir sene kadar orada kaldım. E, çünkü Hollanda'da e, bir, profesyonel olarak tango eğitimi veren... ...4 senelik bir e, müzik hı hı. okulunda tango eğitim veren e, yegane okul e, Hollanda'da bulunuyor. Rotterdam'da, Kodarts'da. Hı hı. ...önce orada bir yıl kadar kaldım... ...temel Tango müziği eğitimin aslında... ...orada aldım denebilir... ...daha sonra... ...Arjantin'e de gitme şansı yakaladım... 3 ay kadar da orada kaldım... ...orada Peki. da oradaki müzisyenlerle... ...çalışma fırsatım oldu... Çok güzel. ...şimdi istersen bir şarkı dinleyelim... ...sonra muhabbete devam edelim... Tabii ki. ...ne dinleyeceğiz, sen anons eder misin? ...şimdi... E, ...tangunun köklerinden bahsettik... <gülüyor> e, biraz e, ...yine... İlk tangolardan sayılan Arolas'ın Komilfo adlı tangosunu e, Tangesta'dan dinleyeceğiz. Biz bunu biraz daha Disarli tarzına tamam. yakın bir şekilde Okey. icra etmiştik. E, Tangesta'dan geliyor o zaman. Tamam. Komilfo. Dinleyelim sonra Tangesta ile devam edelim. Dinliyoruz. Müzik <Gülüyor> Tangesta'nın kuruluş öyküsünden de söz edebilir misin kısaca? Tabii e, Tangesta'dan e, önce de ben tabii tango ile ilgili birçok projede hem yer aldım hem hmm. e, birçok projenin e, kurucusu olarak e, tango ile ilgili bir sürü şey yaptım ama e, Hollanda'ya gidip döndükten sonra özellikle tango'nun e, gerçekten tango müzisyenleriyle ancak çalınabileceğine bir kez daha kanaat getirmiş olduk. Dolayısıyla hmm. E, önce tango müzisyeni olmak, bunu yapabilmek için de klasik tangoları gerçekten bilmek, öğrenmek ve o serüvenin içinden geçmek hı hı. gerekliydi. E, dolayısıyla döndüğüm zaman e, klasik tangolar çalabileceğim bir orkestra kurmak istedim önce. Hem de böylelikle e, kendi edindiğim bilgileri, birikimi e, yine tango ile ilgili tango sever müzisyeni arkadaşlarımla paylaşabilirim e, diye de düşündüm. Bu vesileyle tango kurmaya Başladık İlk Baturay benim eski Aslında bir öğrencimdir hı hı. Ama Baturay, Yarkın. Baturay Yarkın Ailecek zaten aileden bir müzisyen Konservatuarda da e, piyanisti e, Ama tam o dönemlerde Mezun olmak üzereydi e, Önce Baturay'ı aradım tamam. e, Böyle hı hı. böyle bir proje var Benle birlikte çalmak ister misin diye Sağolsun o da kırmadı e, Daha sonra Aydın Keza e, Hollanda'dan arkadaşımdır e, da, Daha doğrusu İstanbul'dan arkadaşım ama Hollanda'da da E, tango serüveninin başlarında e, başlarından beri benimle beraberdir aydın da sağ olsun e, daha sonra aydın da konuştuk e, o da dahil oldu sağ Aha. olsun e, ve arkasından e, son haliyle e, Cenk Kemanıyla e, Kemanla bizle birlikte tabi arada bir sürü sürüün arkadaşımız da e, tangesteye dokundu e, bugün bu süt. grupla devam evet, şu an Hı -hı. E, son hali bu şekilde bu bahsettiğimde 2012 yılları ...denk geliyor. 2012. Orada da tabii şey... 6 e, sene önce yani. e, ben tam Ar e, Hollanda'dan döndüğümde... ...bir sürü birikim ve bir sürü... ...enerjiyle dönmüştüm ama bir... E, ...kaza geçirdim ve... E, ...bileğimi kırdım, el evet, bileğimi. Yani. E, Hı -hı. Dolayısıyla... E, ...o enerji aslında benim için Hı -hı. biraz... ...kırılmış oldu ama... E, ...ben alçılı kolla... E, ...işte Aydın'la Baturay hatırlayacaktır... E, Tangestan'ın temelliğini atmaya başladık aslında. O esnada işte e, Baturay'la çalıştık, Aydın'la çalıştık. E, ben işte e, tekelle de olsa bandaniyondan e, çalmaya başladım. Dolayısıyla hani böyle bir aslında sancılı bir süreçle doğmuş oldu Tangestan. E, bir sürü de böyle e, yoldan geçti. Ama hala e, yolumuza böyle... Her ne pahasına olsun olsun devam önüm. etmeye çalışıyoruz. Kolay olmadığını tahmin ediyorum. İstersen bir şarkı daha dinleyelim. Sonra arkadaşlarım da Tabii. tangoyla ve müzikal geçmişleriyle ilgili muhabbet edelim. Tabii yine şimdi klasik ne tangolardan dineceksin? biri Cafe Dominguez <gülüyor> dinleyeceğiz. Tango severlerin çok yakından bildiği bir melodidir. Turay senden de biraz müzikal tamam. geçmişinden, tangoyla tanışmandan ve bugüne kadarki e, birlikteliğinizden bahsedersen çok sevinirim. Büyük bir zevkle <gülüyor> e, 91 yılında doğdum e, müzikal bir aileye. Aslında e, şanslıyım diyebilirim çünkü e, yani 4 veya 5 yaşındayken annemin de anne müzik öğretmeni <gülüyor> onun çalıştırılmasıyla biraz 6 yaşında konservatuara <gülüyor> e, girdim. Aslında çalıyorum. Hı hı. Evet çalıyorum. E, şans mı şanssızlık mı bilmiyorum. Enstrümanını seç, seçmedim çünkü. <gülüyor> e, piyanoyla başladım. Ve öyle devam etti. E, ama e, tabii ki her şey değil. şu yaşta müziğe başlamak. Ama bir avantaj. E, daha sonra e, lisede karar veremedim. E, mesleğimi. Anadolu Lisesi'ne gidiyordum. Bir yandan e, Endüstri Mühendisliği gitti. Marmara Üniversitesi'ne. Bir yandan mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına yarı zamanlı. Daha sonra e, taşlar yerine oturunca karar verdim. E, biraz daha algınlaşınca ve yüksek lisansa gittim. Kompozisyon ve müzik teorisi. E, geçen sene onu bitirdim. Onu orada devam ederken, eğitime devam ederken, Ortaç abinin e, de büyük teşvikiyle e, Rotterdam konservatuarına gittim. Kodars. O benim için çok iyi oldu. Tango. Tango e, departmanına, world e, e. music departmanına. E, hem müzikal olarak hem de e, E, ilişkiler olarak çok e, kafa maaşlı diyebilirim. Yeni hmm. insanlar tanıdım. E, ve e, yurt dışındaki müzisyenlerin, yurt dışındaki insanların müziğe bakış açısını... E, ...daha önce de biliyordum ama orada yerinde görmek başka bir şey. Hmm. Onu hissetmek, görmek hmm. o açıdan çok güzel oldu. Klasik müzik eğitimi aldın ama herhalde tango yorumu biraz daha farklı deneyimler gerektiriyor değil mi? Evet, evet, evet. Yani klasik müzikte gördüğümüz... O, dinamikler, artikülasyonlar bambaşka bir hal aldı e, tango evet. müziğinde. Onu fark ettim. İlk hatta bir bocalama dönemim oldu tango <gülüyor> çalışırken ilk başta. Çünkü evet. gerçekten farklı eskiyi e, bir anlamda yıkmak gerekiyor. Eski evet. bilgileri evet. y tango müziğini öğrenmek için. Evet. E, Ortaş abinin de ısrarla değindiği gibi tango müziği olabilmek için aslında e, yeni şeyler inşa etmek gerekiyor. Evet. O yeni bilgilerle başlı başında bir tür zaten tango müziği. Ee, tabii ki klasik müziğin getirdiği avantajlar teknik olarak inkar edilemez onlar Hı -hı. ayrı Esine. tabii. Ki. Hı, Hı Peki Aydın senin e, hikayenden de bahsedebilir miyiz yani? Müzikal müzikle geçmişin, tango ile buluşman, Hı -hı. grupla buluşman dahil olmak üzere. Şimdi Ortaç'la çok eski İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na eee ...dayanan bir dostluğumuz e, var. Ondan sonra Rotterdam bahsettiği bir ...Rotterdam'da karşılaştık. Yollarımız kesişti diyebilirim. Daha sonra ikimiz de Türkiye'ye döndükten sonra... ...Ortac'ın bu... ...tango projesi olarak... ...önce oldunuz? başladık ve... hani ...gerçekten... ...ilk çıkışımız olarak... ...ve hala sürdürmeye çalıştığımız şey... Çok ...klasik mi? tangoları... ...gerçek bir yorumla... ...seyirciyle buluşturmak... Ve bu konuda e, hepimiz e, ortacın <gülüyor> önderliğinde biraz e, bel kemiği olarak çok e, e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süper. Ben en son Levent teyzeyim size ama gerçekten çok başarılısınız. Onu evet, teşekkürler. teşekkürler. Kesinlikle ya. söyleyeyim yani sadece çalmak değil yani yaşıyorsunuz da aynı zamanda onu hissettiriyorsunuz izleyenlere. Teşekkürler. E, Cenk senin hikayenin nasıl oldu abi? kemanla ilişkini biliyoruz ustalığını. Bir çok yerde de dinliyoruz seni ama hani grupla buluşman, tango senin için neyi değiştirdi hayatında? Ee, aslında e, ip dönüyordu. Ortaç bir ip döndürüyordu. E, ipin içine atlar mısın, atlamaz mısın, atlayayım mı, atlamayayım mı falan gibi bir süreç oldu aslında. Sonra ipin içine atladım. Dön, dönmeye başladım benle. ben de iple. E, tabii eğitimi buradaki herkes gibi, tabii e, klasik, tabi, klasik batı müziği üstüne Hı -hı. çok büyük avantajları var. Tabii klasik batı müziğindeki eğitimde e, ki beklenen teknik seviye Hı -hı. yüksek. E, onu yapabildiğimiz kadar bunu tangoya aktarmaya çalışıyorsunuz. Aslında tango müziğinde de e, bayağı... E, Teknik bir seviye aslında var gerçekten hmm. e, belki e, konuyu dağıtıyor olmayayım hmm. ama yani. e, tabii ki çok e, farklılıklara var bütün e, disiplinler arasında fark hmm. olduğu gibi. Bütün bunları e, birleştirme ya da e, Baturay'ın biraz bahsettiği gibi hmm. e, klasik müzikte öğrendiğimiz eğitim sırasında öğrendiklerimizi bir... ...belli bir noktada geride bir kenarda bırakmak zorunda kalıyorsunuz ve aslında <gülüyor> benim genel olarak hayatla ilgili düşündüğüm bir şeydir... ...ben insanın genellikle bir şey yapmaktan çok bir şey dönüştüğüne inanan bir insanı ne yaparsanız yapın... Doğru. ...ufak tefek şeyler yapıyor olsak da içinde ciddi bir kültürü ve disiplini barındıran her şey bizi bir şekilde bir şeye dönüştürüyor... Doğru. ...sonuç olarak iyi bir şey çıkıyorsa da bu işin sonucunda Hı -hı. onu ben bilemem... E, bu dönüşüm sonucunda oluyordur. Tabii ki e, bazı feragatler oluyor ama insan öbür disiplinin içine girdiği hmm. zaman da hemen onları da hatırlıyor. Hmm. Durum benim Çok için güzel. böyle. Çok <gülüyor> güzel. Bir şarkı daha devam edelim. Bari. Ne dinleyeceğiz? E, şimdi La Caçille dinleyeceğiz. O da eski bir tango dur tangudur. E, Disarli ah. versiyonu üzerinden yaptığımız bir tango, tangesta ah. yorumu. Süper. Dinliyoruz. Müzik <gülüyor> ortaş repertuar belirleme konusundan nasıl karar veriyorsunuz yani? E, zaten Tangestan'ın az önce de söylediğimiz gibi oluşum amacında tangoyu köklerine birlikte Hı -hı. köklerinden itibaren öğrenmek en geliyor. Dolayısıyla Hı -hı. E, klasik tangolara e, zaten yer veriyoruz ve Hı -hı. E, Golden Age dedikleri tangonun altın Çağır. dönemi, altın çağı dedikleri e, dönemde Hı -hı. parlayan ve diğerler arasında e, fark yaratan orkestraları Orkestraların e, eserlerini yer vererek oluşturuyoruz. Burada dikkat ettiğimiz şey e, dediğim gibi e, tango müziği özellik kazanmaya başladıktan ve kendi içinde de ayrışmaya başladıktan sonra orada önce olan stillerin yaptığı Hı -hı. şeyleri müzikal olarak öğrenebilmek. E, burada da bizim e, temel aldığımız birkaç stil var. İşte Disarli, e, Pugliese, Hı -hı. Darienzo, Troilo gibi e, bu stilleri e, kendi kendilerine, ortantik şeylerine yakın bir şekilde icra edebilmek için e, o stillerin hı hı. repertuarından oluşturuyoruz. Yani altın çağdan. Klasik bu altın çağ dediğimiz 1920-1940 arası değil mi? Yiyoruz. Evet aşağı yukarı hı hı. o civarlarda. Hı hı. E, o dönemde parlamış bu farklı stilleri de icra edebilecek bir e, orkestra olabilmek adına hı hı. E, repertuarı bu şekilde oluşturuyoruz. E, ayrıca da repertuar tabii bir diğer hı hı. E, yine Tango severlerin bileceği bir tabir, hı. para baylar dediğimiz e, dansa yönelik yani dansçıların hı hı. E, hı hı. tercih edeceği bir repertuar e, seçiyoruz. Çünkü tango müziği bir yerden sonra dans müziği ve konser müziği olan Doğru. iki ayrı yola ayrılıyor. Hı hı. E, konser repertuarında olan konserler için daha çok dinlemeye yönelik olan müzikler e, sosyal dansçıların dans etmesi hı hı. için çok pratik değil. Ee, ama bir de paravaylar dediğimiz dansçıların daha kolay adapte olabileceği bir hı hı. tarz var. Ee, bizim şimdilik tarzımız daha ziyade e, paravaylar yani dansa hı hı. yönelik. Dolayısıyla repertuar bu şekilde şekilleniyor. Peki nota nasıl ediniyorsunuz? Yani? Aa, nota büyük <gülüyor> problem tabii. Hı hı. Ee, tangoların melodilerini ve temel şeylerini veren şarkıların sözlerini veren temel notalar var ama bizim gibi ensembl müziği yani tamam. orkestra müziği yapmak için orkestra materyali kolay ulaşılmıyor. Dolayısıyla hmm. bizler onları kendimiz yazıyoruz. Not Notasyonu evet. kendiniz yapıyorsunuz. Peki şey provaları nasıl yani prova şeyiniz bayağı yoğun çalıştığınızı tahmin ediyorum. Evet hmm. de prova tabi Ee, ...öncelikle... ...herkesin üzerine düşen... ...kendi enstrümanında tango... Tamam. E, ...çalabilmek için zaten... E, ...yapması gereken Kişisel şeyler var... Oluyor, evet. ...dolayısıyla... E, ...albüm çıkana kadar... Hani ...bugüne Hı -hı. gelene kadar ki esas... Hı -hı. ...sancılı süreç tangoyu öğrenmek üzerineydi... Hı -hı. ...dolayısıyla provalarda esasında... ...tangonun kendi dinamikleri nedir... ...bunu nasıl yansıtırız... Hı -hı. ...bunu kontrvasta nasıl yaparız... piyano ...piyanoda Hı -hı. E, bu stil farklılıklarını vermek için... ...neleri dikkat etmek lazım... Hı -hı gibi şeylere odaklandık. Bu e, herkesin hem bireysel olarak eline oturması için, çünkü az önce arkadaşlarım söylediğim evet. gibi, e, bilineni ters çeviriyorsunuz aslında. Hı. Yeni bir alışkanlık kazanıyorsunuz. Hem herkesin kendi eline oturması, hem de herkesin kendi elindeki şeyi ortaya koyduktan sonra bunu harmanlayarak Hı. ortak bir ses haline getirebilmek e, meselesi var. Dolayısıyla aslında e, hem tango mücisyeni olmak, hem de farklı tango mücisyenlerin bir araya gelerek bir tango hmm, onkesterası tek ses o, o. haline getirebilmek hmm, e, uzun bir e, prova süreci e, iyi misyon olmak yetmiyor iyi yetmiyor. dost olmak da gerekiyor değil mi? tabi tabi mutlaka yani. peki şey bu albümden de biraz söz misin hani albümün ortaya çıkış aşaması nasıl yaptınız? ne kadar saat kayıtsa kaldınız? yani e, albüm e, bizim albüm yapmak Hı -hı. değildi hiçbir zaman için amacımız biz her zaman söylüyoruz. Hatta Cenk'le de hep konuşuruz. Hı hı. Ee, öncelikle zaten bir araya gelişimizde bütün müzisyenlerin, yani bizim ülkemizdeki müzisyenlerin sıkıntısıdır. Hepimiz para kazanmak için hı. bir sürü işler yapmak zorundayız ama... E, ...provasından dahi keyif alacağımız bir hı. proje gerçekleştirmekte esas temel hedefimiz. Hı hı. Dolayısıyla biz her zaman provasından keyif alabilecek kıvamda tutmaya çalışıyorduk. Hı hı. Dolayısıyla albüm yapmak hiç bizim için birinci hedef değildi ama... Hı. E provalar iyi gittikçe, biz ilerledikçe evet, zaten hey verip, veriyor ama bir şekilde Artmaya başladı. Hı -hı. Daha sonra ilk amacımız e, bu yaptığımız şeyleri Türkiye'de böyle tangoya gönül vermiş müzisyenler oldu. Hı -hı. Bu seviyede tango çalan bir tango orkestrası var. Hı -hı. E ve bunu bir somutlaştırmak gerekiyordu. Hı -hı. E, Hı -hı. amacımız kayıt Hı -hı. yapmaktı. Hı -hı. Bu Hı -hı. noktada tabii e, sevgili Can Karadoğan'a buradan selam göndermeden olmaz. Nerede yaptığınız kayıtları? E, İTÜ'de. Yap? Ben e, konservatuarda hocalık yapıyordum hotelerinde. Can da konservatuardan yine e, Hı -hı. E, hoca arkadaşımız. E, o da öneye ayak oldu sağ olsun. O da çok teşvik etti bizi. Hı -hı. E, bir kayıt yapalım mutlaka size dedi. E, e, ve Dolayısıyla bir 10 e, günlük, 10-15 gün kadardı galiba değil mi? Bir kamp e, süreci Hı -hı. yaşadık. E, haftada 4-5 işte gün kadar prova yaparak. 10-15 e, gün E, ...kapandık tabiri caizse... Hı hı. ...arkasından da bir, bir buçuk gün içerisinde... ...bir buçuk gün... 13 parçayı kaydettik... ...bence çok iyi... ...daha sonra tabii kayıt da verimli e, geçti... Hı hı. ...daha sonra sağ olsun... E, ...sevgili Ahenk Müzik... E, ...bize destek oldu... E, ...Sercan Bey buradan çok sevgilerimizi... <gülüyor> e, ...iletelim... E, ...bunu albüme mutlaka... E, ...albüme dönüştürmeliyiz, yayınlamalıyız dedi... Eksik olmasın ve Din, dinleyicilerimiz o Dinleyicilerimiz albümü müzik marketlerde bulabilir Müzik marketlerde bulabilirler. Kez aynı kez tekrarlar istersen tekrar... E, albümün adı, adı Tangesta, adım. pardon grubun adı, grubun adı tangesta, tangesta, albümün adı Tangeros de İstanbul diye geçiyor. Tamam, İstanbul Tangocuları mı? İstanbul yani, Tangocuları demek ha, aslında. Ha. Yani Tangesta, Tango ve İstanbul'un e, birleşimi. <gülüyor> Çünkü evrensel bir şey yapıyoruz ve yarın bir gün e, dünyaya... E, duyurma şansımız olduğunda Herkese. bu tango orkestrasının İstanbul'dan İstanbul kökenli olduğunu da merdaim vurgulamak istedik. E, dolayısıyla müzik marketlerde e, bulunabiliyor albüm. Hı -hı. E, aynı zamanda dijital platformlardan da e e, dinlenebilir. Bir parça daha dinleyelim mi albümden? Ne Tabii şimdi e, tangonun içerisinde e, farklı türler var aslında. Hı -hı. E, hepsi tango başlığında ama e, iki zamanlı dediğimiz milonga üç Hı -hı. zamanlı dediğimiz vals ve Dört zamanlı tamam. tango var. Hı hı. E, bunlar içerisinden milonga biraz da Arjantin'in yerel tamam. E, tamam. müziğiyle hı hı. birleşerek tango içinde yer almış bir tür. E, o yüzden bir tane milonga örneği seslendirelim size. Tamam. La milonga de Buenos Aires. Tamam süper dinliyoruz. tango eserlerini yorumlarken e, doğaçlama e, yapıyor musunuz yoksa eseri yazanın e, işte şeyine partisyonlarına e, sadık mı kalıyorsunuz? Öyle bir olanak veriyor mu tango e, müziği? Yani tango müziği e, genel olarak biz de aynı klasik tangoları seslendirdiğimiz için e, Hı -hı. stile ve şeye sadık ve bağlı Kalmak kalmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, bir noktada. Ama yani e, hani sonuçta duygularla yapılan Kesinlikle. bir şey olduğu için Hı -hı. tabii ki de kendi yorumumuzu da katmaya çalışıyoruz ama dediğimiz gibi hani biraz daha temellere ve şeylere bağlı olarak çalmak Hı -hı. Hı -hı. çok fazla improvizasyonu doğaçlamaya çok Hı -hı. açık bir Hı -hı. müzik türü diyemem ama Hı -hı. hani sonuçta yorumcuya çok fazla olanaklar ve şeyler bırakamıyoruz. Zaten tangonun doğasında da olan bu ihtiraslı E, aşk. Kesinlikle. Evet. Bu çekişme zaten müziğe de yansıyor. Yansıyor. Evet. Çok, çok şey, güzel bir noktaya değindi bence hı. de. E, ensemble müziği yaptığımız için orkestrel müziği tabii ki partisyonlar var. ya e, Partisyonlara çok bağlı kalmak durumundayız mutlaka. ama e, yani bir caz gibi empövizasyon. Batra aynı zamanda bir caz piyanistidir. Hı hı. E, kesinlikle tabii bir cazdaki gibi bir empövizasyon aslında yok ama E Aydın'ın da değindiği gibi her parçada küçük bir veya bir, renk bir kaç bileyim, size özel küçük renkler. Sololar var o Kemanda sololar. Mesela, evet, e, o sololar kendi e, müzisyenliği içerisinde aslında yorumlanabilecek hmm. şeyler. O yüzden e, yoruma da e, olanak sağlayan ama jazz kadar Tabii, tabi, tabi, açık olmayan bir e, e, yeri Aha. var. Hı anlıyorum. Peki tan, e, biraz tango tarihinden bahsedebilir miyiz? Yani Arjantin'de ortaya çıktığı <gülüyor> sosyal yapı e, Evet Arjantin'de Kısaca böyle e, en azından Arjantin 1800'lerin sonunda dünyanın en zengin e, ülkelerinden biri. Hmm. Tarım, hayvancılık vesaire ticareti çok hmm. gelişiyor. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından göç alıyor. Göç alıyor. Hmm. E, bu göç tabii ki daha ziyade çalışan kesim, işçi, e, göçler. alıyor. E, ve hmm. dolayısıyla da erkek nüfus e, daha hmm. ziyade alıyor ve dünyanın dört bir yanından gelenler var. E, aslında hani hem Tangun'un e, pardon hem Arjantin'in kendi E, halkının, e, oradaki çiftçilerin oradaki hı hı. yerel e, halkın müziğiyle hem de göçmenlerin ki özellikle Akdeniz havzasından geliyorlar. Hı hı. Tabii İspanya, İtalya, Türkiye'den de gidenler evet. var. E, o Oradan gelen Akdenizlilerin daha ziyade hı hı. müzikleriyle birleşiyor. Daha doğrusu kültürleriyle birleşiyor. Hı hı. Keza Afrikalı Yani ...çok fazla hmm. e, insan da var... ...bunlar Buenos Aires limanında... ...Halicinde karşısında da... ...Liman kenti... E, ...Evet karşısında da Montevideo <gülüyor> Uruguay var... O, e, ...Haliç'te... ...o limanda... O ...Buenos Aires hmm. e, limanında... ...bütün bu farklı kültürler... ...bir potada eriyor tabiri caizse... Dolayısıyla tango aslında bir e, getto müziği yani baroş müziği yani şehrin arka Anladım. sokaklarında hmm. alt sınıflarında oluşan bir kültür olarak ortaya çıkıyor. Aslında müzik olarak değil kültür olarak çünkü e, hem eğlencenin içerisinde dans da var, şiir de var, hmm. e, müzik de var, e, çalgılar, e, yerel çalgılar hmm. dahil olmaya başlıyor. Gitar. Evet, çünkü tangının kökeninde e, gitar, keman ve flüt var aslında. Evet. Ama Hı -hı. daha sonra e, Almanya'da Almanya icadı olan bu bandoneon tamam, da yine ilginç bir şey. E, hikayesi var değil mi bandoneon? Onları evet. biraz bahseder misin? Bandoneon Alman ya da yapılmış bir çalgı ve aslında e, e, ses üretme mekanizması olarak kilise orgunun bizim Hı -hı. E, körüklü çalgılar dediğimiz aileye tamam. mensup Hı -hı. bir çalgı. E, metal dillerin titreşmesiyle ses elde Hı -hı. ediliyor. Bunların en ...atası kilise orgu olarak kabul edilir. Tamam. Ee, ve Bandeneo'nun da icadının... E, ...kilise orgunun... E, ...yapılıp taşınamadığı... Tamam, ...daha küçük köy ve kasabalarda... Hı -hı. ...esasında kilise hainlerine... E, ...o sesi... ...ve o atmosferi yaratacak bir... ...çalgı e, üretmek İhtiyaç üzere... İhtiyaç üzerine... E, e, e, icat ediliyor. Hmm. Ee, çok küçük bir çalgı olmasına rağmen çok geniş bir ses alanına sahip. Hmm. Ee, ve hani kilise, orgu, akordiyon, harmonika ağız mızıkası gibi hmm. aynı familyeye sahip bir tınısı da olduğu için hmm. ee, esasında e, daha küçük yerlerdeki kilise hainlerinin de etmesi için icat ediliyor hmm. ama e, her nedense işte çalma zorluğundan da kaynaklanıyor olabilir. E, çok rağbet görmüyor Almanya'da ve Avrupa'da. Hmm. Bu esnada tabii halk müziğiyle de icracıların e, kendi özellikleriyle de karışarak e, halk müziğinde de yer buluyor ve o dönemdeki Arjantin'e olan göçle birlikte Arjantin'e de gidiyor. Hı -hı. E, muhtemelen işte Almanlar, İtalyanların e, e, gemilerle oraya gitmesiyle Hı -hı. ve Arjantin'de tango'nun içerisinde öyle bir yer ediniyor ki sanki Hı -hı. Bandineon tango için icat edilmiş Hı -hı. bir çalgıymış gibi Hı -hı. oluyor ve tango'nun tabii sembolik sesi haline gelmeye başlıyor. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı ve ...onun sonuna kadar yapılan bütün bandonyonlar neredeyse... ...Arjantin için üretiliyor artık hı hı. bir yerden sonra. Yani 1910'larda Bandonyon Arjantin'e göç ediyor ve... Bir ara yurt dışına sonra... çıkışı da yasaklanmış galiba değil mi? Japonların ee, bu kaledi evet, üzerine. O evet. 1990'larda daha, daha doğrusu 2000'lerde 2000 çıkan bir yasa. Hı hı. Bir dönem tabii Japonlar çok merak. Dünyada Tango'nun en yaygın olduğu ülke Arjantin'den sonra Japon yermiş... Hı. Japonlarda Tabii çok çalışkan insanlar hani gelip e, sazı da öğreniyorlar. Sazları da alıp hani e, yurt dışına götürüyorlar. Bir yerden sonra ya bu ban dönüyorum bizim aslında milli servetimiz ve hani elimizden gidiyor gibi hmm. bir paniğe kapılıp Arjantin'de böyle bir yasa çıkıyor ama e, şu an ne kadar uygulanıyor tabi hmm. e, bilemiyorum. En nihayetinde müzik de çalgılar dünyaya Evrensiz. mal olmuş durumda. Ben da. bu tango müziğinin hikayesini şeye benzetiyorum biraz rebetiko müziğine. O da ...Anadolu'dan işte... ...20. yüzyıl başındaki göç sonucu... ...Yunan Anak arasında taşınmış bir müzik biliyorsun... ...işte Buzuki'de yine... ...keza Anadolu'daki... ...Buzuki sanatçılarının... ...Yunanistan, Pire'deki o... ...Liman kentindeki... E, ...yerel halkla tanışması sonucu olur... ...o da bir kültür, rebetigo kültürü... ...yani hı hı. sadece müzik değil... E sadece ben ...Tango zaman... gibi ben onu çok benzetiyorum... ...birbirine, Doğru. yoksulların müziği... ...sonra sosyete ve daha öyle. üst sınıflar... ...ediniyor Aynen, işte öyle. öğreniyor... Da öyle, e... Muhalif bir tarafı da var üstelik. Tabii. Diktatörlük yıllarında Rebetiko'da, Yunanistan'da yasaklanıyor. Tango da aynı şekilde öyle. Tabii 1950'lerden sonra, yani. darbeden sonra, Arjantin'deki darbeden 1990 sonra. 1990'lara kadar yani. E, evet, 1990'lara kadar bir, uyku iniyor. dönemine geçiyor, aynen, yer altına, e, Muhalif bir şey var tabii, bir tarafı, tango, her iki müziğinde. Tango her derde, her derd, insanların oradaki her derdini anlatmak için vesile olmuş. Yani Hı -hı. gurbet... E, Sancısı çeken de onu dile getirmiş, aşk acısı çeken, annesini özleyen, ailesini <gülüyor> özleyen veya dediğiniz gibi siyasi, politik her türlü evet, evet. sıkıntıyı çeken insanlar hep tangoyla kendilerini ifade etmişler. Evet. Dolayısıyla bunun içerisinde evet. kesinlikle yer alıyor. Ben Türkiye'de genelde tangoyla bahsederken, Türkiye'deki arabesk müzikle evet. doğuşu itibariyle, Doğuş. yani evet. iç yapısı itibariyle evet. değil ama evet. doğuşu itibariyle arabesk müziğe benzetir. Ben evet. Çünkü... E aslında ne Anadolu müziğidir evet. arabesk ne Hı -hı. şehir müziğidir. Tam bir işte şehrin gettosunda Kesinlikle. ortaya çıkmış olan bir e, Hı -hı. türdür arabesk. Hı -hı. Tango da aynı şekilde. E, Bu NS ailesinin gettolarında ortaya çıkıyor. Çünkü Hı -hı. bir halk müziği değil tango. E, tam anlamıyla şehir müziği de değil ilk çıkış itibariyle hmm. ama daha sonra dediğiniz gibi işte Fransa'da, Paris'te kabul gördükten sonra evet. Arjantin'de de kendi ana yurdunda da anca ondan belki, sonra kabul Diktatörlükten sonra belki Astor Piazola'nın etkisinde değil -Piazola, mi? Orada dünyaya, koymak gerekiyor. Hani dünyaya gibi, tangoyu. O da... E, tanıtmak ben onu açısından. Ben bilirim yani ilk dinlediğimde Piazola adıyla biraz hani dünyadan evet, evet. bir şeyler birçoğumuz zaten Piazola vesilesiyle ilk Hı -hı. tango ile tanışıyoruz. Ama doğumu itibariyle Hı -hı. şehrin e, varoşlarında ortaya çıkması Hı -hı. ve oradaki çok insanların kendi e, dertlerini o İthal vesileyle etmesine, anlatmak açısından e, çok benzerlikleşiyor ama tabi Arjantin'deki yani tango e, daha sonra çok eğitimli müzisyenin işin içine girmesiyle <gülüyor> e, müzikal olarak çok başka bir seviyeye taşınmış durumda. Yani klasik müziğin çok daha konserve edilmiş hali olarak <gülüyor> e, tanımlayabiliriz. Çünkü bütün unsurlarını taşıyor klasik müziğin. Yani <gülüyor> armoni, form, orkestrasyon, e, artikülasyon ve işte onun gibi çalgısal virtüözite gibi bütün unsurları aslında 3 e, dakikalık bir tango içerisinde <gülüyor> görebiliyorsunuz. Dolayısıyla müzikal olarak çok Ee, gelişmiş. Şimdi He. birazdan belki değiniriz Türkiye'deki tango meselesine ama Bir şarkı dinleyelim bu arada e, istersen. Tabii. Sözün bittiyse sonra Türkiye'ye gelelim. Ne Şimdi e, sırada La Jumba var sanırım. Tamam. E, La Jumba e, Osvaldo Pugliese'nin kendi tarzını yarattığı He. ve e, tabiri caizse e, mührünü ortaya koyduğu e, hmm. parçadır. E, Jumba'nın anlamı aslında tamamen e, Pugliese'nin o tutkulu, ritmik hmm. karakterini ifade eden bir sestir aslında. Jumba, Jumba, hmm. Jumba'tır aslında. <gülüyor> e, ve ismi de sadece bundan ibarettir. Tamam. E, şimdi La Jumba, e, Pugliese versiyonunu Tangese'den dinliyoruz. Tamam. ...tango çalıyorsunuz ama... ...aynı zamanda da dans ediyor musunuz? Yani kim yanıtlamak ister? Benim bir dans etme fırsatım oldu. Süper. O, daha önce de... Evet. evet. Daha önce de Hı. dediğim gibi... E, ...bahsettiğim gibi bir seneler Rotterdam'da... ...yaşamıştım. Oradaki... E, ...o sekiz, dokuz ay süresince... E, ...tango sınıfından birkaç arkadaşımla... Hı. ...dans etmeye başladım. E, aslında... ...hem senelerdir merak ediyordum. Hani çünkü bir, e, Hı -hı. yeteneğim olup olmadığını bilmiyordum dansa. E, hem onun için merak etmiştim. Hem de hani e, tango e, icramı nasıl etkiliyor? Onu merak ettim. Tamam. E, bir de dans edenler acaba nasıl müzik talep ediyor, hissetmek? Belki de evet. hani Evet ederken? evet yani şu... Ve kendimde o gelişimi hissettim. E, o e, Tango müziğinde şöyle bir şey de var. E, piyano aslında e, grubu veren bir enstrüman. Ee, orada ben, benim hissetmem lazım grubu ki hani karşıdakine Tabii, geçsin evet, sahnedekine. Evet. Orada kendimin daha çok hissettiğini dans ederken e, adımlardan dolayı ritim e, ritimsel olarak da hissettiğimi Aha. fark ettim daha çok. E, ve evet aslında bir de şunu söylemek istiyorum. E, ritmik olarak müzisyenlerin dans etmesi bir avantaj. Çünkü e, ritmik olarak müziği çok E, çabuk, kolayca e, kavrayabiliyoruz, algılayabiliyoruz. Ve e, sınıfta müzisyen olmayan e, insanları kıyasla bizim tango sınıfından gittiğimiz arkadaşlarımızla onu fark ettik. Çok daha çabuk, e, çok çabuk e, kavrayıp e, hareketleri o e, ritme göre ya da e, stile göre e, daha çabuk kavrayıp evet. edebiliyorduk. Bu evet. ama çok enteresan bir konudur. Evet. Ben de yurt dışında kaldığım dönemde bir sürü yerde dans evet. ettim. Kimileri müzisyenlerin çok iyi dans ettiğini, beritmi çok iyi hissettiğini söylerken evet. kimileri de müzisyenlerin kesinlikle dans edemediğini söylerler. Evet. <gülüyor> Ki ben de gözlerimle çok şahit oldum yani. sen hani de Tangu müzisyeni olmasına rağmen evet. hakikaten hiç böyle hani dans... Edemeyen bir sürü kimse var Aynen, o yüzden evet. çok enteresan e, yani. iki uçlu bir noktadır. E, süremiz de azalıyor ama konuşacak daha bir sürü şey yok ama Türkiye'de tango'ya da bir girelim mi son şarkıdan önce? Tabii Türkiye'ye de. Sonra yine gerekirse tekrarlarız programı ileride. Ne yani Çok olacak. uzan ee, olmayan bir sürede yine. Türkiye'ye tango tabii Cumhuriyet dönemiyle birlikte Hı -hı. geliyor e, ama Cumhuriyet dönemindeki tabii e, anlayışla birlikte dünyada o dönemde popüler ne varsa... Ee, aynen o şekilde e, Türkiye'de naklediliyor. Dolayısıyla 1920'lerde de tango bütün dünyada hı hı. çok popüler bir müzik. Bütün salonlarda e, işte büyük balolarda e, her zaman mutlaka tango ve vals var. Türkiye'de hı. de aynı şekilde Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet balolarında hı hı. özellikle tango ve vals e, dans ediliyor, yapılıyor. E, ve aynı şekilde yine dünyada da o şekilde hı hı. O dönemde, bu dönemde tango ile birlikte her ülke kendine has e, tangoları ...bestelemeye hmm. de başlıyor. Yani hmm. bir fin tangosu vardır, hmm. Rus tangosu vardır... ...keza hmm. e, Türk tangosu da... ...oluşmaya başlıyor aynı dönemde. E, hmm. Lakin bir yerden sonra... E, ...biz o... ...müzikal gelişimi takip etmeyi... E, ...bırakıyoruz isterseniz. Hmm. Dolayısıyla tango ilk doğuşu itibariyle... ...Türkiye'ye gelmiş oluyor. Ve Türkiye'deki tangolar... birazcık aslında bakarsanız bu... Hmm. Orada kalmış durumdalar. Çünkü daha sonra tangoda ilerleyen o aranjman, orkestrasyon hmm. vesaire anlayışı maalesef bizim Türkiye'deki tangolara geçmemiş Anladım. ve özüne hmm. ise o halde kalmış durumdayız. Peki programın sonuna yaklaştık. Son olarak var mı dinley dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şey ve belki de bir şarkı daha dinleme şansımız olur. Ee, yakın zamanda inşallah bir konserimiz, e, konserimiz olacak. Katıköy'de Taşra Kabere'de bir aksilik olmazsa. E, bizi Facebook e, hesabından Tangeste olarak takip edebilirler. Aha. Instagram hesabından Instagram'dan, keza e, Tangeste olarak takip edebilirler. Oradan e, zaten duyurularımızı yapıyoruz. Bu programı tekrarlayacağız ama. İnşallah. Mı yani? Çok konuşacak harika. şey var geride. Peki son şarkı ne dinleyelim? E, son şarkı o zaman e, Darianzo'dan. E, STS L-Ray olsun, e, bir de Darianzo çalmış olalım. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün e, tangeste grubun üyelerini konuk ettim. Tabii konuşacak birçok şeyimiz kaldı ama program bir kez daha, belki birkaç kez daha e, tekrarlama kararı aldık. Hepinize müzik dolu e, güzel bir hafta diliyorum. E, esen kalın. abd'den sonra Reason through bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Erdemen Gürçel Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41